Özdeş Özbay İtlim için programı başladı herkese merhabalar Ben Deniz Ömer Madra Bugün Yücel Yok Evet ben de Özdeş Özbay Bugün yücel yok Merhaba herkese Bir e, Banu uçak usta da çok teşekkür ederiz destekçimiz dinleyicimiz bugün bir konumuz var Bir e, daha önceki programlarda da açık gazete programlarında da zaman zaman konuşma şey yapma görüş alışverişinde bulunma görüşlerinden yararlanma fırsatı bulduğumuz. Nilfer Aykaç bugün konuğumuz olacak. Kendisi göğüs hastalıkları uzmanı doçent ve aynı zamanda da Türk Toraks Derneği'nin çevre çalışma grubunun yöneticisi onun, onun içinde. Hoş geldiniz Nilfer Hanım. Merhabalar epeydir görüşmemiştik. Merhaba. Çok Merhabalar. Teşekkür Merhabalar davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, sizinle Hı. tekrar beraber olmak benim için çok keyifli. Sağolunuz. Bizim için de öyle aynı şekilde sizinle beraber olmak. Şimdi e, her zaman konuştuğumuz ama çoğu zamanda derinlemesine etki yapamadığımızı en azından kendi payıma söyleyebilirim hissettiğimiz bir şey var. O da bu çevre e, mesele konuşurken hava kirliliğinin giderek atmakta olduğunu ve yani küresel iklim değişikliği krizinin yanı sıra ondan bile daha anlık ve önemli etkileri olan bir şey olduğunu konuşmadıkça unutuyoruz ve idrak edilmediği gibi bir his var içinde. Onun için de özellikle de son zamanlarda yapılan çok ayrıntılı bir takım konferanslar da oldu hem Türkiye'de hem de Dünyada da araştırmalar yayınlandı. Bu çevre e, meselelerinin en başında gelen e, hava kirliliği üzerinde, son durumlar üzerine biraz konuşabilir miyiz? E, elbette e, konuşmaya başlamadan önce size özellikle teşekkür ediyorum. Açık radyoya çok teşekkür ediyorum. Bizi evet. iklim krizi konusunda her seferinde çok detaylı bir şekilde bilgilendirdiği, bu konuda toplumda farkındalık yarattığı için... Sizin öğrendiğimiz çok şey var. Yolumuzu açtığınız için çok çok teşekkür ederim. Açık Radyo'nun tüm emekçilerine öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür edeceğiz. Ee, evet, iklim krizi, hava kirliliği ciddi anlamda önümüzdeki ileri yüzyılların sorunu olacak gibi görünüyor. Çünkü dünyayı kirletmeye devam ediyoruz, kirli hava soluyoruz. Ve e, türler, e, canlı türleri kayboluyor, e, ekolojik sistem inanılmaz zarar gör, görüyor ve e, çok umutla da bakamıyoruz ne yazık ki sizin her zaman söylediğiniz gibi. E, ben hani yıllardır, Türk Tarak de bu alana çok e, bakıyor, çok yakından bakıyor. Hava kirliliği e, çalışıyorum, bu konuda Türkiye'de de dünyada da çalışmış, e, çok fazla yapılmış çalışmalar var. Öncelikle baktığımız zaman son yıllarda da bu çalışmalar çok arttı çünkü çok rutinle de ben rutinle de göğüs hastalıkları hekimliği yapıyorum. Hava kirliliğinin olduğu dönemlerde çok fazla sayıda hastamızın sonun sistemi problemleriyle acile ya da polikliniklere başvurduğunu görüyorum. Evet. Aslında Dünya Sağlık Örgütü gelecek yüzyılının sorunu olarak bakıyor. Hem krize hem de hava kirliliğine. İşte dünyada yaklaşık 7 milyon insan sadece bir yılda sadece hava kirliliğinin etkilerine bağlı olarak hayatını kaybediyor. Erken ölümler dediğimiz ölümler. Bunu daha tersten okuyacak olursak Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği aslında hava bir limiti yok. Hava kirli her şekilde, her düzeyde sağlığa zararlıdır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü buna bir limit getirmiş, hiç değilse bunun üstüne çıkmayalım e, diyor. Ama buraya baktığımız zaman da Türkiye'de ve dünyada bu limitin çok üzerlerinde olduğunu görüyoruz. E, bu ölen insanları bir, biraz önce söyledim. Eğer e, küresel hava kirliliğine baş edecek olsak ve savaşımızı kazanmış olsak, bu konuda söylediğimiz önerilere uyulmuş olsa tüm insanların ortalama 2.2 yıl kadar yaşamlarına yaşam eklenecek. Bu aslına bakarsanız çok ciddi bir problem diye düşünüyorum hava kirliliğine baktığımız zaman. Çok fazla sağlık etkisi var. En başta Partikül madde denilen bir hava kirliliği açısından partikül madde denilen çok önem verdiğimiz bir madde var. O ortamdaki kirlikle birlikte bir küçük parçacık oluşturuyor aslında. Bu parçacık da akciğerin solunumla birlikte en küçük alanlarına kadar geçiyor. Oradan küçük damarlarımızla bütün vücudumuza yayılıyor ve bundan sonra da etkilenim ortaya çıkıyor. Belki akut etkilenim olarak üst yolları, akciğer falan diye düşünebiliriz. Gerçekten böyle oluyor ama bunda ne yazık ki sınırlı kalmıyor. Bundan sonrasında da kalp krizleri, kalp hastalıkları, nörolojik sistemde inmeler e, ortaya çıkarıyor. Façlere bile yol açabiliyor. E, aslında hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine yapmadığı hemen Hemen hiçbir şey yok. Yani tüm sistemleri etkiliyor. Bunu işte biliş, bilişsel fonksiyon bozukluğundan tutun da işte Alzheimer'a, otizme kadar etkileri var. Evet ben ben de tam pardon sözünüzü kestim. Tam biraz önce de bu konuların uzmanı Hakan Gürvit'le Profesör Hakan Gürvit'le yaptığımız bir konuşma vardı. Ve Alzheimer'da yeni tedaviler üzerinde konuştuk biraz önce. <gülüyor> Bu programdan hemen önce yani Alzheimer'ı da etkilediğine dair ve beyin de, hücrelerine beyin nöronlara da etki ettiğine hava, hava kirlenmesine yol açan parçacıkların filan e, eskiden pek konuşulmuyordu yani sizin dediğinizin altını bir kez daha çizmek için söylüyorum. Yani sadece akciğer, işte tüberküloz ve benzeri şeyler, astım gibi şeyler zannediliyor. Öyle değil. Her alana etkiliyor anladığım kadarıyla. Özellikle de beyin dokusuna, nöronlara etki etkili olması da çok kötü bir durum yani. Tedbir alınması. Öyle değil mi? Aynen öyle. Aslında başka bir boyutuna daha bakalım isterseniz. Eğer ee, bir gebe, Hava kirliliğinin yüksek olduğu bir ortamda yaşıyorsa o bebeği besleyen, karnındaki bebeği besleyen, plasanta dediğimiz destekleyen ve besleyen damarların içerisinde yapılmış bir çalışmalar var. Onun içerisinde en ince hava kirliliğinin partikülleri görülmüş. Bu anlamda çocuğun anne karnındaki döneminden başlayarak tüm, hayatı boyunca etkilenmesi söz konusu. Yani aslında biz hava havayı kirletiyoruz ama doğacak çocuğumuzu, doğmamış çocuğumuzu, doğacak çocuğumuzu ve onun daha ileriki yaşamını da etkiliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Eğer hava kirliliğinin kötü olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bebek ölümleri daha fazla, erken ölümler, erken doğum, akciğer gelişimi çok iyi olmayan çocuklar dünyaya gelebiliyor. Sonrasında da yine bu maruziyet devam ederse daha küçük bir akciğerle ve daha çok solunum problemleriyle çocuk aslında çocukluk dönemini geçiriyor. Ve aslında bu konuda Yunus çok ıı, detaylı bir raporu var. Bu da şöyle söylüyor. E, kötü hava koşullarına yetişmiş çocukların ileriki dönemde daha başarısız hayatı yıkılmakta ve sosyoekonomik düzey anlamında da daha geride olan yetişkinler olduğunu söylüyor. Bu anlamda evet. hani bu gözle bakmanın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet yani bu tabii işin gene gözden kaçan en önemli boyutlarından bir tanesi bir sınıfsal şey de getiriyor tabii. Yani bu hava kirlenmesinden etkilenmeyecek yaşam tarzlarını daha kolay seçebilecek insanlar... Hem kendi hem de çocuklarının ve torunlarının hayatını daha da garanti altına almış olurlarken geniş kitleler alt kesimlerdeki, orta alt kesimlerde ve en alt kesimlerdeki insanlar çok daha ciddi tehlikelere de maruz kalıyorlar. Bir de böyle bir yönü var değil mi? Aynen öyle. Bir de e, Nile Hoca yaptığımız bir çalışma var bizim. Hava kirliliği, e, sosyoekonomik düzey ve ölümler İstanbul'da yaptığımız bir çalışma. Kimin hatrınız, pardon? Nilay Nila Yetiler Hocayla. Şu anda evet, Nevada evet. Üniversitesi'nde hak sağdı hocamız olan Nila Yetiler Hocayla yaptığımız bir çalışma var. Daha önce siz de aslında programda uyurmuştunuz. Evet. evet. E, alanında ciddi bir dergide de e, yazı e, oldu. Sonra Thorax dergisi tarafından da ödül almış bir yazımız. Bu yazı aslında şunu söylüyor. Bu araştırma şunu söylüyor. E, hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayanlarda ölümleri daha fazla. Bu ve e, İstanbul için konuşuyorum. Yine hava kirliliğinin e, fazla olduğu yerlerde yaşayan insanlar sosyoekonomik düzeyleri daha düşük insanlar. Dünyada da bu konuda aslında çok fazla çalışma var. Hem hava kirliliğinin e, sosyoekonomik düzeyini daha düşük olduğu yerlerde olması ve e, COVID ölümlerinin ve COVID yaygınlığının hava kirliliği olan yerlerde daha fazla olduğu. Aslında... Hani Çin'deki Wuhan, Çin'in en hava kirliliğinin olduğu yerlerin başında geliyor. Aynı şekilde İtalya daha sonra biliyorsunuz İtalya'da daha fazla gördük ve ondan sonra tüm dünyaya ve Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayıldı. Bu da İtalya'dan aynı zamanda hava kirliliğinin en yüksek olduğu kuzey alanı. Ve hava kirliliği biliyoruz ki, ee, virüsün şu anda COVID-19 diyoruz ama daha önceden MERS dedik, SARS dedik. Ee, onar yıl aralarla koronavirüs e, bir pandemiye yol açıyor. Bu e, hava kirliliği virüslerin hem tutunmasına yol açıyor, akciğer alanına daha fazla girişine yol açıyor, hem de daha ağır seyretmesine yol açıyor. Ve aynı şekilde biz biliyoruz ki COVID hastalığı yaşlılarda, Altı yata, yatan hastalığı olan kişilerde daha ağır geçiriyor. Bu tam da hava kirliliğinin işte hem solunum, hem kalp hastalığı, hem de nörolojik olarak hastalığa yol açan bireyler arasında. Bu aslında çok birbiriyle koordineli ve e, beraber gittiğini söyleyebiliriz. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hava kirliliğine baş ederek e, virüsün yayılmasını da azaltabiliriz ve ağır geçmesini de azaltabiliriz. Evet yani şey de çok önemli burada gördüğü gibi yani özellikle bu son zamanlarda daha önceden dikkatimizi çekmeyen bir şey üzerine de birkaç araştırma gördüm, görme fırsatımız oldu. Yani sadece mesela araçlardan egzozlardan değil aynı zamanda. Ve belki de daha fazla olarak lastiklerden çıkan parçacıkların etkisinin çok yüksek olduğunu gördük. Bu da çok çarpıcı bir şey yani Recep Zade Mahmut Ekrem'in ta ne zamanlar yazdığı Araba Sevdasının ta <gülüyor> sonunda ne kadar etkili olduğunu daha bugünkü bir haberde Britanya'da bisiklet yolu olamasından dolayı büyük ağır Koşullar altında kalan İngiliz ve işte Britanya vatandaşlarının çok ağır şekilde etkilendiğine dair ama bunu çözemiyorlar mesela. Bisiklet yolu açamıyorlar çünkü arabalarını asıl koyacak yer bulmak lazım, park yerleri o öyle bir çelişkili de tuhaf durum var yani. Ee, İstanbul'da aslında benzer bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da baktığımız zaman inanılmaz bir kötü kentleşme var. Ee, oldukça yüksek binalar e, ne, e, şehrin nefes almasını zorlaştırıyor. Ve havanın sirkülasyonu aslında devam evet. etmiyor. Ve e, geçen hafta e, ben 2022 yılının en yüksek hava kirliliği olan gününü döktüm. E, İstanbul için söylüyorum. E, en yüksek olan işte 368 gün diye düşünüyorum. ilk haftasında dahil ettiğimiz zaman Yaklaşık 10 istasyon, İstanbul'da 39 istasyon var ölçüm yapan, 10 istasyonda en yüksek gün ayın 1'i ve 2'siydi. Yani 2023'e girdiğimiz zamandı. En, en koyu hava kirlenmesiyle yeni yıla başladık öyle mi? Ne başlandıkça? A Aynen öyle başladı. Si SIS olarak tartışıldı ama değil mi daha çok? Yani evet. onunla birlikteydi bir yandan da. Ee, SIS olarak tartışıldı. İnversiyonlar, işte basınç etkileri falan var ama o SIS'i, o kirliliği üreten aslında oradaki trafik, ısı, enerji üretimi, e yakıtla ilgili olan problemler. Yani bunu sadece SIS ve hava değişikliğiyle açıklama, açıklamak doğru değil. Bunları aslında kirleticileri yaptık biz. Onları soluduk şu veya bu nedenle. Ee, basınç değişikliğini yapan da aslında kötü bir şehirleşme yapan kişileri bizleriz. Aslında antroposan dediğimiz insan kaynaklı kirlilikler bunlar. En çok da Esenyurt, Göztepe, e, Kağıthane'de ciddi anlamda sıkıntı vardı. Ve e, buraya baktığımız zaman son 24 saatte Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği 45 gibi bir değer var. O, ortalama 6 kat falan yüksekti. E, bu şehirde yaşayan insanların maruziyeti. Bu gerçekten ciddi bir oran. Ki o dönemde ben politiklik etmem, biraz önce de söylediğim bir hekimim. Ciddi bir anamda sistemi başvuruları arttı. Yani aksıranlar, sıranlar öksürenler. Bu tabii gördüğümüz boyut. Biliyoruz ki 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü bu bahsettiğim partikül maddeyi grup bir kanserojen olarak tanımladı. Grup bir kanserojen şu demek, Kesin kez kanser yaptığı kanıtlanmış demek. Bu alanda belki biz e, akut dönem etkilerini görüyoruz ama uzun dönem ki biliyorsunuz dünyada en fazla öldüren kanser türü her iki cins içinde akciğer kanseri. Aslında bunları gözden kaçırıyoruz. Yani buraya eğilebilsek, toplum bakış açımızı ortaya e, e, döksek, çok daha farklı bir düzene geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani işte fosil yakıtlardan uzak duracaksınız. Sizin biraz önce söylediğiniz raylı sistemler, bisikletler, trafik kirliliğini önleyeceksiniz. Bunları hayata geçireceksiniz. Ben Nilper Hanım bir kez daha tekrarlar mısınız? Bunu atlamışım ben kendi payıma konuşursam. Yani 2023 yılının ilk birinci ve ikinci günleri mi en parçacık etkisi olarak en kirli havası olan? Evet. Parçacık amaçımda. madde 10 düzeyini çıkartmıştım. İstanbul için konuşuyorum. Türkiye'ye bakmadım. İstanbul'da 1 Ocak 2023 ve 2 Ocak 2023 İstanbul'un en hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerleri ölçtü aslında. İstasyonları yaklaşık onun da dökümünü size gönderirim. Belki başka programda da yansıtmak şansı olur. 18 istasyonundaki tüm yıl boyunca en yüksek düzey 1 ve 2 Ocak 2023'tü. Çok çarpıcı bir, sarsıcı bir gerçek ama ona uygun şekilde harekete geçiyor muyuz diye soracak olursak ayrı bir Ge soru. Var aslında şunu söylemek isterim. Bu söylediğim veriler Çevre Bakanlığı'nın Hava Kirliliği İstasyonu'ndan alınan veriler. Yıllık dökümü yaptığımız zaman mesela orada bir şey var aslında güzel bir Excel tablosu çıkarıyorlar. Maksimum değeri ortaya koruyor ve onun hangi kapatmamışlar beni... mı o, o, onu, Kapa orayı? Kapatmamışlar. Yani benim <gülüyor> kapatmamışlar. Biz, çünkü orman gerçekten... Biz orman yangınlarını bu şekilde Orman Bakanlığı'ndan e, bakıyorduk. Kapattılar onu büyük yangınlardan sonra. Gösterme istasyonda biz genellikle o kentsel dönüşüm olduğu dönemde bakıyorduk O zamanlar kapatıyorlardı gerçekten. O zaman <gülüyor> e, göremiyordunuz oradaki kirliliği. E, ama bu, bu işte ayın e, biri, ikisi gibi baktığım zaman bütün istasyonlarındaki maksimum değer o tarihi gösteriyor. Çok çarpıcı. E, 2023 yılında aslında İstanbul çok kirli bir havale girdi. Belli e, istasyon ölçümleri ve belli yerlerde yaşayan kişiler için söylüyorum. Evet, çok çarpıcı bir gerçek bu gerçekten. Peki bir de nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, bunun önlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunu çok konuşmaya çalışıyoruz ama bir kez daha özetlersek yeni yıla böyle korkunç bir, ilk iki gününde korkunç bir haberle girmenin şeyini hafifletecek, daha umutlandıracak bir Neler yapılmalı sorusunu da bir özetlersek iyi iyi olabilir. Yani şunu söyleyebilirim. Bireysel önlemlerin burada e, geçerli olmadığını söylemek mümkün. Tabii evet. ki riskli gruplar, şunu söylemeye çalışıyorum. Gebeler, çocuklar, yaşlılar, sporcular ve altı yatan hastalığı olanlar bu dönemlerde dışarıya çıkmasınlar. Bu gerçekten bizim e, kırmızı çizgimiz. Ve bu insanlar daha korunaklı maskelerle, Çıkmak zorundalarsa çıksınlar. Ama bunun dışında, bunun biz bir kamu otoritesi ve politik mücadele olduğunu düşünüyoruz. Nasıl düşünüyoruz? Çevre etki değerlendirmenin yanındaki, bu da çok sağlık yapılmıyor biliyorsunuz. Mutlaka sağlık etki değerlendirmesi yapılması lazım. E, ve fosil yakıtlardan, özellikle iklim krizine de yol açan, havamızı kirleten, bizim sağlığımızı etkilen fosil yakıtlardan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Fosil yakıtlar lütfen yerin altında kalsın daha hani güneş enerjisi gibi doğaya dost enerji kullanımı o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu konuda sizlere o yüzden teşekkür ettim yayının başında. Gerçekten toplumsal farklı farkındalığı arttırmamız gerekiyor ve tüm işte bu alanın bilim insanları medya kuruluşu politikalar bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları belediyeler topluca oturup bu karbon yükünümüzü azaltacak ve hava kirliliğini önleyecek e, şeyleri masaya dökmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda karbonsuz enerji sistemlerine geçip daha e, tüm böceği böceğiyle beraber yaşayacak bir ortamı e, yaratmamız gerekiyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğanın sahibi insan değil. E, bir sürü canlı ile birlikte yaşıyoruz. Kuşuyla, ağacıyla, otuyla, böceğiyle beraber yaşıyoruz. Ve ne yazık ki mahvediyoruz. Artık dur demenin, bunu e, karbon yükünü azaltacak politikalar getirmenin ve bunu yaşama dökmenin tam da zamanı diye düşünüyorum. Evet, bunun için de zaten yani Türk Doraks Derneği de tabii uzun yıllardan beri bununla ilgili e, mücadele veriyor. Ama bunun gibi, sizin gibi pek çok e, kuruluşun, grupların da kendi hayatlarını ve bütün genel ortamı düzeltebilmek için alttan tabandan otoritelere siyasi otoritelere baskı yapması gerekiyor herhalde demokratik yoldan değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bu anlamda oradaki yaşayan halkı da Bergama, işte Artvin, e, zeytinler oradaki yaşa yaşayan halkın da önerilerini alıp onlarla birlikte. E, bu herhalde fosil yakıtları ve enerji sistemlerine başka bir bakış açısı getirmeye gerekiyor. Aynen öyle. E, evet ama bir de mesela şeyler var. Hala kömür taahhütlere rağmen, uluslararası taahhütlere rağmen, yükümlülükler altına girilmiş olmasına rağmen hala kömür termik santrallerinin yapılmasından, planlanmasından vazgeçilmemiş olduğunu belirtelim. Bir de ayrıca sizin biraz önce belirttiğiniz gibi, yani Fosil yakıtların en kirlisi olmayan ama en etkileyici olanlarından bir tanesi de gaz. Ve onun mesela yetkililer onun yeni gaz çıkartmanın müjdesini de veriyorlar. Cumhurbaşkanı da mesela böyle şeyler yaptı. Bunların bir müjde olmadığını aslında çok bambaşka tehlikeleri içerdiğini de sürekli olarak onlara hatırlatmak belki yani siyasetçilere bu yönde partilere vesaire baskı yapmak gerekiyor bilmiyorum. Aynen öyle tam da sizin gibi düşünüyorum. Ben e, yerin altındakilerin yerin altına bakmak herhalde bakışımızı gökyüzüne doğru çevirmek. Yani bu e, doğal en e, dost olan enerji e, sistemleri var. Yenilenebilir e, Kaynakları kullan, e, kullanmak gerekiyor. Bu anlamda karbon yükü olan e, enerji kaynaklarından uzak durmak gerekiyor. O geçici bir çözüm sağlıyor ama daha sonradan çok ciddi anlamda hem e, gezegenin karbon yükü açısından hem gezegenin ömrü açısından hem yeni nesil açısından herhalde yer altındakileri yer altında bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Lüfe Hanım çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı programın sonuna geldik? Yani temiz havalarda ve dediğim gibi geleceğe dost bakışlar tüm doğa doğayla birlikte börtüyle, böceğiyle, kuşuyla, yeşil ile birlikte yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızı da öyle bir yerde yaşatmak istiyoruz. Ben de hekim olarak daha az hava maruz kalan hastalarla bir arada olmak istiyorum bunu söyleyebilirim teşekkür ederim yani, davetiniz için mersi. Türk Toraks Derneği'nin logosunda da hayat nefesle başlar diye yazıyor zaten kendiliğinden logosu da var aynen öyle peki çok teşekkür ederiz Nihil çok teşekkür Hanım. ederiz çok çok teşekkürler olun davetiniz görüşmek, görüşmek üzere, üzere. evet bugün iklim için programında göğüs hastalıkları akciğer hastalıkları uzmanı doçent Nilüfer Aykaç'la görüştük. Kendisi aynı zamanda Türk Toraks Derneği'nin Çevre Çalışma Grubu yöneticisi, üyesi. Kendisiyle yaptığımız konuşma yeni bize de yepyeni bir bilgi getirdi. Yılın en yoğun kirlenme taşıyan günlerinin 1 ve 2 Ocak 2023 olduğunu da yapılan ölçümlerden İstanbul için konuşuyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki bitiriyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.